Statiko değil reformu düşünmek, sıradan olgusal bir tespiti bile derhal kriminalize edip yargısallaştırıyordu. Legal bir çalışmanın umudu yok denecek kadar azdı. Diğer yandan öğrenilen sol ve kürtlük olgusu olmazsa olmaz kabilinden direnmeyi dayatıyordu. Sanki direnmemek insanlıktan vazgeçmekle eşti. Gerçek bir namusluluk, davaya sahip çıkmayı ve her koşul altında ve her şeyden öncelikle savunmayı gerektiriyordu. Bu durumda dar bir gençlik grubuyla ancak sınırlı bölge sempatizan grupları oluşturulabilirdi. Her ne kadar çok yoğun ulusal kurtuluş savaşları dersleri alınıyor ve gerilla yöntemleriyle istenilen destanların yazılabileceğine inanılıyor idiyse de, bunun ütopik olmaktan öteye bir şansı yoktu. Tutarsa ne ala, tutmazsa Allah kerimdir gerisi düşünülürdü burada da yine Mekke'den hicret havarilerin dağılması bilim savaşçılarının çilesi kendini gösteriyordu ilk kurşunun patlatılması ilk protestolar gündemleşebilirdi her an inananlar grubu ilk şehitlerini ve mahkumlarını verebilirdi tarih birçok sosyal olguda görülen benzer trajik bir süreci Kürt olgusunun gündemine de sokuyordu her şey trajediye zorluyordu Dava mutlaka fedailerini istiyordu Diğer bir deyişle karşı taraf açısından tanrılar kurbanlar istiyordu Kürt farklılaşmasının geçtiği ve geliştiği bu ortamın edebiyatı henüz yapılmamış ve yazılmamıştır Ama mutlaka yapılıp yazılması gerekir Hem de gerçekten edebiyatın romansılaştırıcı gücünü Ütopya, trajedi, dram, öykü, sinema gibi birçok dalını alabildiğine kullanmayı gerektirir Mesele şudur bir tohum saçılıyor. Saçılırken çürük mü değil mi pek bilinmiyor. Yeşirecek mi, yeşermeyecek mi, mi? Sadece umut ediliyor. Adeta umut fakirin ekmeğidir, ye hayye denilircesine sürece, kadere boyun eğilir gibi boyun eğiliyordu. 1970'lerin başlarındaki Kürt farklılaşma ve direnişin üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçti. Ortaya çıkan en önemli gerçeklik sadece Kürt olgusundaki aydınlanma ve çözüm olanakları değildir. Aslında kendine komşu halk ve devletleri de kendisiyle birlikte adeta tutsak kılan bir anormalliğin yıkılmasıdır. Kof bir ulusal baskı türünün açığa çıkmasıdır. İlgili her zincirleyen, hakimi mahkumun, mahkumu hakimin tutsak kılan bir rejimin yaşama şansının olmayacağı kanıtlanmıştır. Diğer bir ders, bir halkın toplumsal onurunu sahiplenmeden hiçbir gelişme şansının olmayacaktır. Toplumsal onur, kendini sahiplenme ve kendine güvenmedir. Kendini bilme ve geliştirme gücüdür. Bu gücü taşımayan toplumların, hakimlerin içinde bir değer ifade edemeyeceği anlaşılan diğer bir derstir. Kendine hayrı dokunmayanın başkasına hayrı dokunamaz. Kürt o kadar çaresiz iken hangi komşuya hangi değerini sunabilir? Sömürge bile olunmazsa bir değer ifade edebilmek için bir değere sahip olmanın yolu açık tutulmalıdır. Yola çıkmadan Kürd'ün önü gerçekten kapalıydı. Bir cangıl ormanından daha kötü yolsuzluk yaşanıyordu. Denilebilir ki bu birkaç ders için bunca acı ve kayıplara uğramaya değer mi? Bu soruya verilecek en iyi cevap toplumlar için olduğu kadar kişiler içinde geçerli olan bir karşı soruyla verilebilir. Toplum ve kişiler onursuz yaşayabilirler mi? Kast edilen tarihte ve çağdaşlıkta herkesin olmazsa olmaz saydığı kimliğini taşıma ve özgürce ifade etme olmadan yaşamın bir anlamı değeri olabilir mi? Bu anlam ve değeri kaybedenlerin başkasına vereceği bir değeri olabilir mi? Türk, Arap ve Fars da dahil yönetim eliti, dilsiz, çaresiz, bitik Kürdü kendisi için en uygun durum olarak değerlendirirken yanılıyor. Türkiye tarihinin en kritik dönemlerinde, Kürt'ün bir katkısı olmuşsa bu sadece Kürtlerin de o dönemde bir değer taşıdıklarından ötürüdür. Bu değerleri olmasaydı Kürtler Kurtuluş Savaşı'na katılabilir miydi? O zamanlar Kürt-Türk arasında uçurum yoktu ve geleceği ortak gelişme umutlarıyla paylaşıyorlardı. Günümüzde bir savaş olsa acaba Kürt eskisi gibi Türk'le omuz omuza olabilir mi? Buna en iyi cevabı Irak Kürtleri vermektedir. Rejim bırak Kürtlerini kardeş gibi yanında tutabilseydi, bugünkü trajik duruma düşer miydi? Kürt-Türk, dolayısıyla Arap-Fars arasındaki ilişkinin, özellikle 20. yüzyıl boyunca en büyük anomaliye uğradığı iyi anlaşılmalıdır. Yavuz Sultan Selim'den, sorunları şiddetle çözme anlamında daha şedid ikinci bir Osmanlı sultanının olmadığını tarih yazar. O bile... Kürt politikasını oluştururken beyaz sayfalardan ibaret kağıt gönderir. Öyle söylenir. Dilediğinizi yazın kanun değerindedir der. Çünkü o beyaz sayfaların altında Yavuz'un imzası vardır. Bu öykünün vermesi gereken bir ders olmalı ve günümüzün inanılması güç duyarsızlıkta ısrar eden yönetici eliti bunu anlamalıdır. Atatürk yönetici elit için bir değer olarak hep anılır. ...ama Atatürk'ün de sorunlara bir yaklaşımı vardır. Mutlaka toplumsal anlamını esas alır. Mutlak ezilmesi gerekiyorsa ezer. Yok başka bir tür yaklaşım gerekiyorsa... ...o tavrı sabaha kadar yatmadan düşünür... ...ve gerekeni yapardı. Böyle bir önder olduğundan kimse kuşku duymaz. Ama bir meseleyi, ülkesini ve devletini... ...bu denli zorlayacak, borçlandıracak... ...hep tehlikede tutacak bir halde bırakmazdı. Kaldı ki... Özgürlük benim karakterimdir diyen bir kimliğin sözde devleti kurtarmak adına onu tarikatçılarla paylaşmayacağı açıktır. Ne kadar büyük bir Türk ulusçuluğu olsa da Kürtleri anlamaya çalışırdı. Özgürlük karakteri gereği bir hal çaresi bulurdu. Bundan şüphe edilebilir mi? İsyanlar öncesinde defalarca bu ihtimalden bahsetmemiş midir? İsyanların üzerine giderken bile sorun Kürtlük ve özgürlüklerini engellemek değildi. Tersine çok iyi bildiği gibi sonuçta Kürtlüğü de özgürlüğü de götürecek olan emperyalizm oyunları değil miydi? Bu gerçekler ne kadar gizlenecek ve yeni bir Kürt direnişine yol açması için ısrarla provokatif davranılacaktır. 1970'lerdeki direnişçilikte dogmatizm hayli etkiliydi. Doğalında geliştireceği her eylem bunun sonuçlarından payını alacaktı. Partileşme, cepheleşme, askerileşme, dogmatik zihniyetin yakın etkisi altında şekillenecekti. Tüm özverili dürüst çabalara karşın tüm toplumsal zamanlara damgasını vurmuş dogmatik yaklaşımdan kurtulmak dönemine göre çok toy olan bir hareketten beklenemezdi. Sosyalizm, ulusal kurtuluşçuluk ve gerillacılıktan anlaşılanlar hayata geçirilmeye çalışıldıkça daha belirleyici olan gerçekliğin kendisi de ve rendelendikçe sınırlarını da göstermiş oluyordu. Yaşam teoriye göre değil daha çok teori yaşama göre dönüşüm sağlamak durumundaydı. Benzer gelişmeler ulusal baskı sistemleri için de geçerlidir. Dokmatik yaklaşımı sistemde oldukça etüt etmiş olup kendini olası bir duruma göre hazırladığına inanmaktadır. Önümüzdeki dönem 30 yılı aşkın sürenin dersleriyle değerlendirilmektedir. Sadece direnişin dersleri değil, dünyanın yaşadığı dönüşüm de aynı değerlendirme kapsamındadır. Kürdistan'da Kürt olgusunun kendisinde de önemli gelişmeler yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Ama esas olarak sorun kaotik durumu korumaktadır. Orta Doğu genelinde olduğu kadar Kürdistan somutunda da çözümün hem siyasi hem askeri yöntemleri taraflarca denilebilecek gelişim sağlayabilir. Tarihin bu uğranda en büyük ders olarak alınan tüm sorunların demokratik çözümü için barışın esas alınması ve şiddetin karşılıklı terk edilmesi ısrarla gündemleştirildi. Eğer yine aynı ısrarlılıkla itibar gösterilmezse ve askeri yolda inatla yürünürse, tarihsel toplumsal gerçekliğin kaostan çıkışı için aktif askeri direniş gerekli olacak ve bu sefer aktif askeri direniş kendini gündemleştirecektir. 1970'lerde çatallaşan yollar askeri, siyasi anlamda yoktu. Direniş bir kader gibiydi. Ama 2000'li yıllar için aynı şeyin söylenemeyeceğini bu savunmada kanıtlamaya çalıştım. Her iki yolun, askeri ve siyasi çözümün olası gelişme sorunlarını, olanaklarını daha yakından görmek için fırtınalı geçen son 30 yılın gelişmelerini tüm yönleriyle değerlendirmekte büyük yarar vardır.